Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Ebu Cender Radıyallahu Anh zincirler, elleri ve ayakları zapt edebilir belki. Fakat soğuk ve paslı zincirlerin gücü, inançları, idealleri ve sevdaları zapt etmeye yetmez. Bu durumun en güzel örneklerinden birisi, Bedir Savaşı'ndan önce Mekke'de Müslüman olduğu için babası tarafından zincire vurularak hapsedilen ve Medine'ye hicret etmesine izin verilmeyen Ebu Cendel radıyallahu anh'tır. Hicretin 6. senesinde vuku bulan Hudeybiye Antlaşması'nda Mekkelilerin temsilcisi olan babası Süheyl bin Amr ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem antlaşma konularını görüşüp yazılı metni imzaya hazır hale getirdikleri sırada Mekke'de hapsedildiği yerden kaçan Ebu Cendel'in ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görüldü. Bunun üzerine Suheil, Peygamber Aleyhissalatü vesselam'dan antlaşma gereğince oğlunun iadesini istedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem antlaşmanın henüz imzalanmadığını ve Ebu Cendel'in antlaşmanın kapsamının dışında tutulması gerektiğini söylediyse de Suheil bunu kabul etmedi ve oğlu iade edilmediği takdirde antlaşmayı imzalamayacağını söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'in kendi hatırı için antlaşma dışı tutulmasını istediyse de Süheyl kabul etmedi. Bu arada oğluna işkence etmeyeceğine dair söz verdiği halde Ebu Cendel'i sürükleyerek götürmeye başladı. Müslümanları derin üzüntüye gark eden ve yevm Ebi Cendel diye anılacak olan bu olaya çok üzülen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'i teskin etmeye çalıştı. Kureyşlilerle yaptığı antlaşmaya sağlık kalacağına dair Allah adına söz verdiğini belirterek ona sabır tavsiye etti ve Cenab-ı Hakk'ın kendi durumunda olanlar için yakında bir çıkış yolu göstereceğini söyledi. Daybi antlaşmasından sonra Müslüman olarak Medine'ye gelen, fakat Kureşlilerin isteği üzerine iade edilen Ebu Basir'in muhafızlardan birini öldürerek Kızıl Deniz sahilindeki Siyül Bahre kaçtığını haber alan Ebu Cendel, kendisi gibi hapsedilmiş 70 kadar Müslüman da oraya kaçtı. Siyül Bahirdeki Müslümanların ticaret kervanları için tehlikeli bir güç haline geldiğini gören Kureşliler Müslüman olup Medine'ye gidenlerin iadesini öngören maddeden vazgeçtiklerini, özellikle de Ebu Basir, Ebu Cendel ve arkadaşlarının Medine'ye kabul edilebileceklerini Resulullah'a bildirdiler. Buna karşılık ticaret kervanlarının vurulmasına meydan verilmemesini istediler. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Basir ve arkadaşlarına bir mektup göndererek Medine'ye gelmelerini emretti. Mektup, siyf Bahre ulaştıktan kısa bir süre sonra Ebu Basir vefat etti. Onun ölümünden sonra oradaki Müslümanların reisi durumunda olan Ebu Cendel radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar Medine'de kalan Ebu Cendel radıyallahu anh bütün gazvelere iştirak etti. Mekke'nin fethedildiği gün, Müslüman olan babasıyla birlikte Dumaşkın fethine katıldılar. Kaynaklarımızda Ebu Cender'in 38 yaşında Yemame Savaşı'nda ve Hicret'in 18. yılında Ürdün'de çıkan veba salgınında babasıyla birlikte öldüğüne dair iki farklı rivayet yer almaktadır. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesinin ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aydin